Nil Nehri'ne Mektup Mısır, Hazreti Ömer'in halifeliğinde fethedildi. Mısır'ı fetheden komutan, Hazreti Amr bin astı. Fetihten sonra Mısırlılar, ona gelip adetlerini anlattılar. Ey komutan! Adetlerimize göre, Haziran'ı 12 gece geçince, bakire bir kızı güzelce süsleyip giyindiririz. Sonra Nil Nehri'ne atarız. Böyle yapınca Nil Nehri taşıp çevreyi suluyor. Hazreti Amr radıyallahu anh kızdı. Bu işin İslam'da yeri yoktur. İslam geçmişteki kötü adetleri kaldırmıştır. O yılın Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Nil'de hiç kabarıp taşma görülmedi ve kuraklık başladı. Halk göçe hazırlandı. Hazreti Amr durumu mektupla halifeye bildirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Amr'a şu cevabı yazdı. Şüphesiz sen doğrusunu yapmışsın. Elbette. İslam geçmiş kötü adetleri kaldırmıştır. Sana mektubun arasında ayrıca bir pusula gönderiyorum. Bunu Nil nehrine at. Hazreti Amr pusulayı okudu. Şöyle yazıyordu. Allah'ın kulu ve müminlerin emiri Ömer'den Mısır Niline. Eğer sen kendiliğinden akmakta idiysen, şimdi de akmayı ver. Ama bir ve kudret sahibi Allah'ın emriyle akıyor idiyisen Allahu Teala'dan dileriz ki seni akıtıp taşırsın. Hazreti Amr pusulayı nile ile attı. Bir sabah nehrin yedi sekiz metre yükselip taştığını gördüler. O günden sonra Nil'in bu hareket ve bereketi günümüze dek gelmiştir.